Stadyomuz teknik çalışanı Suat Gülbinat'la birlikte Z programında ezdacılığın ve ezdacıların muhasebe mali müşavirlik işlemlerini yürüten arkadaşlarımızla birlikte güncel konularla ilgili karşınızdayız. Programımızın amacına ulaşmasını dinleyicilerimize katkı sağlaması temel dileğimiz programımızda alışıda gelmiş olduğu üzere takip eden ay Mart ayındaki Beyanlama, bildirgelerle ilgili bilgi vereceğiz. Sosyal güvenlik kurumu için çalışanlarla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususları değineceğiz. Geçen programda bahsetmiştik. Bu konuda oldukça soru geldi. 5 Aralık 2009 27420, 423 sayılı resmi gazetede yayınlanan 113 serinolu katma değer vergisi genel tebliğ ile ilgili zayı olan miadı geçmiş mallarla ilgili olarak bilgi vereceğiz. Ve yine vergi usul kanunu 396 sayılı vergi usul kanunu tebliği ile 4 Şubat'ta 4 Şubat tarihli resim gazetede yayınlanan bir ABS formları ile ilgili bilgi vereceğiz. Vaktimiz kalırsa işverenler için. Personel maliyetini azaltan düzenlemeler 5 Aralık 5 Şubat 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. 27.484 sayıda resmi gazetede bunlarla ilgili olarak bilgi vereceğiz. Sevgili dostlar muhasebe vergi, vergi kanunları çok dinamik, çok sık değişiyor ya da gelişmeler karşısında kendini yeniliyor. Dolayısıyla gündemimiz oldukça yoğun. Sırayla başlayalım. Mart 2010 mali ve SSK takvimi ile ilgili olarak alışla geldiği üzere takip eden ayın mali ve SSK takvimiyle başlıyoruz 1 Mart 2010 Ocak ayına ait BA ve BS formlarının verilme tarih sonu 15 Mart 2010 Şubat ayına ait özel tüketim vergisi beyanlamasının verilmesi ve ödenmesi sonu 23 Mart 2010 Şubat ayına ait Muhtasar Beyanlamenin Verilme Tarihinin Sonu Yine 23 Mart 2010 Şubat Ayına Ait Damga Vergisi Beyanlamesinin Verilme Son Tarihi 23 Mart 2010 Şubat Ayına Ait Aylık Sosyal Güvenlik Prim ve Hizmet Belgilerinin Verilme Tarihi Sonu 24 Mart 2010 Şubat Ayına Ait Katma Değer Vergisi Beyanlamesinin Verilme Tarihi Sonu 25 Mart 2010 2009 yılına ait gelir vergisi beyanlamesinin verilme tarih sonu 26 Mart 2010 Şubat ayı muhtasar damga vergisi ve katma değer vergisi ödemelerinin son tarihi 31 Mart 2010 gelir vergisinin birinci taksitinin ve Şubat 2010 ayına ait sosyal güvenlik primlerinin ve Mart 2010 ayına ait Bağkur primlerinin ödeme son günü. Bu arada Mart ayı ile ilgili olarak bir konu hakkında da Aralık ayında bilgi vermiştik. Ocak ayındaki programımızda yine değinmiştik. Kapanış tasdikleri ile ilgili olarak tekrar bir bilgi verelim ve bu arada 31 Mart 2010 tarihinde 2010 yılına ait envanter defterinin kapanış tasliğinin yapılmasının son günü bunu tekrar edelim. 2009 yılı mali takvim yılına ait yani 2009 yılı ticari defterlerine ait envanter defterinin kapanış tasliğinin son günü olduğunu hatırlatalım. Kapanış tasliği için önemli? Defter ve belgeler sahibi lehine değil teşkil etme şartlarıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu 85 ve takip eden maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre bir ticari defterin sahibi lehine teşkil edebilmesi için 3 şart vardı. Bundan bahsetmiştik. O şartlar defter ve belgelerin usulüne uygun tutulmuş olması defterlerin birbirini teyit etmesi bu ne demektir? Bir defterde olan kaydın bir başka defterde birbirini teyit eder olması. Üçüncü, üçüncü şart şartta bu defterlerin kapanış tasnistiğinin yapılmış olması. Bir iki de bahsetmiş olduğumuz şartları şöyle genişletebiliriz. Usulüne uygun tutulacak usulüne uygun kayıtlar altına alınacak birbirleriyle tutarlı olacak, yani defter ve belgeler birbirleriyle tutarlı olacak ve nihayetinde de kapanış tasfiğinin yapılmış olması lazım. Defterlerin Türk Ticaret Kanunu madde 85. maddede defterlerin sahibiyle delil olmasının kanun emrettiği tüm defterlerin birbirlerine uygun kayıtlarının olması. Yani bir kanunun emrettiği defterlerde birinde farklı kayıt, birinde farklı kayıt olur ise yani defterler arasında tutarsızlık var ise bu defter, defterler sahibi lehine delil teşkil etmez. Yine usulüne uygun tutulmamışsa, tasdikleri yapılmamışsa sahibi lehine delil teşkil etmez. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yine bununla ilgili de oldukça sorular geldi. Ne demektir defter ve belgelerin sahibi lehine delil teşkil etmesi? Ticari hayatta cari hesap dediğimiz borç alacak ilişkilerinden kaynaklanan mal ve hizmet teslimi, satışı ve benzeri ilişkilerden kaynaklanan borç alacaklarla ilgili olarak herhangi bir itilafa düşüldüğünde ve nihayetinde bu işlem dava konusu yapıldığında mahkemelerin itilafla ilgili karar vermesinde başvurdukları yöntem, defterler, belgeler, Ödeme ve emtihanın, malın, hizmetin yerine getirilmesindeki olarak bilgiler ve bunların birbirleriyle tutarlı olması. İşte bu teslimat belgeler dediğimiz tüm belgeler, kayıtlar birbirleriyle tutarlı olmalı. Bunun bir devam eden şartı bu defterlerdeki kayıtlar birbirlerini teyit etmeli. Yine Usulüne uygun olarak kayıt altına alınan, usulüne olarak tutulan defterlerinde kapanış tasdinin yapılmış olması gerekir. Bunlar Türk Ticaret Kanunu'nun 85. maddesinde düzenlenmiştir. Eğer sahibiyle defterler delil teşkil edemesi yani mefhumu muhalif ya da olmayan ergiden hareket ederek şunu söyleyebiliriz. Usulüne uygun tutulmayan defterler, birbirini teyit etmeyen defterler, kapanış tastığı yapılmayan defterler, sahibi lehine delil teşkil edemez. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım saygıdeğer Radyo Havan dinleyicileri. Yine burada girişte bahsettiğimiz üzere, BABS formları dediğimiz tüm işletmelerin BABS Formlarının verilme tarihi değiştirildi. Biz bunları kısaca şu şekilde bir hatırlatma yapalım. Yani her ayınki ay sonunda verilecek şekilde örneğin Şubat'ınki, Mart'ınki 30 Nisan'da, Nisan'ınki Mayıs'ta yani takip eden ayın sonuna kadar. Şimdi Mart ayının sonunda Ocak ayına ait BABS formunun verilmesi gibi. Demek ki Mart ayınınki takip eden ay Nisan, onu takip eden Mayıs. Mayıs'ın sonuna, sonuna kadar, Mart Nisan ayınınki Nisan'ın sonuna kadar, Nisan'ınki Mayıs Mayıs'ın sonuna kadar, Mayıs'ınki Haziran'ın sonuna kadar, Haziran'ınki aynı şekilde Temmuz'un sonuna kadar. Bu şekilde takip eden ayın sonuna kadar bunların verilmesi gerekir. Bunlarla ilgili bir küçük bilgi daha verelim. Yine 4 Şubat 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan 396 sayılı vergi usul kanunu genel tebliğine göre bu bir önceki yılda 8000 TL ve üzeriydi. Bir ABS formlarında bildirilen KDV hariç tutar 3 396 sayılı vergi usul kanunu tebliği ile bu tutar KDV hariç 5000 TL olarak düzeltildi. Demek ki 5000 TL KDV hariç tutar üzerindeki alımlarımız, satımlarımız bildirilme, bildirilmek zorunda ya da BABS dediğimiz formlara yazılmak zorunda. Yine bir bilgi daha verelim. Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydeci cihaz fişi, sigorta komisyonu gider belgesi ve yolcu bileti gibi belgelerde BAABSA formlarına dahil edilecektir. Bu düzenlemeler, dediğim gibi, ee, 396 sayılı vergisli kanun tebliği ile 4 Şubat 2010 tarihi resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ara vermeden önce bir konuda dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatmakta fayda var. Eczane işletmecisi işletmecisi olan eczacı dostlarımız ya da eczane çalıştıran eczacı dostlarımız keza eczane işletmelerinin muhasebe işlemlerini müşavirlik işlemlerini yürüten muhasebeci malim müşavir dostlarımız çalışanlara ait aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat etmeliler bu ilerideki itiraf halinde işletme sahibi eczacı dostlarımızın yasalar karşısında cezai işlemem maruz kalmamaları için mağdur olmamaları için bu bahsedilen şeyi mutlaka yerine getirmeleri gerekir. Kısaca bunları 7 maddede toplayacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz, biliriz. 1. Çalışanlara ait sosyal güvenlik kaydını yap, mutlaka yaptırın. 2. Ücret bordroları ve ücret hesap pusulalarını çalışanlara imzalatın. Yani ücrete ayrı ödemelerinizi İmza altına aldıttırın. Ücret ödemelerini bankalar ATM makineleri kanalıyla yapılıyorsa listeler ve bunlarla ilgili ödeme talimatları ve diğer belgeleri tıpkı kanuni süresi içerisinde saklanması gereken belge gibi düşünüp saklanması zorunludur. Bunu unutmayalım. Yıllık ücretli izinler yasada öngörüldüğü gibi kullandırılmalı. Ve mutlaka izinlerin kullandırıldığına dair belge alınmalıdır. Bu ne demektir? İzin kullandığı dönemi, izin defteri ya da izin kullanıldığına dair talep ve izin kullandırma formu çalışana imzalatılmalıdır. İşe giriş ve çıkışların sosyal güvenlik kurumuna bildirimlerinin yapılması mutlaka titizlikle takip edilmelidir. Çünkü idari para cezaları, asgari ücrete bağlı idari para cezaları oldukça ağır ...bir külfet teşkil etmektedir. Aylık prim ve hizmet belgesinin... ...iş yerine asılması mutlaka sağlanmalıdır. 16 yaşından büyük ve 16 yaşından küçükler için... ...uygulanmakta olan cari asgari ücret tutarı... ...bildirim, beyan gereği iş yerinde asılmalıdır. Bunları zaman zaman böyle bazı programlarımızda... ...ara ara hatırlatmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Kısa bir ara... Radyo Avan'da Z programı kaldığımız yerden devam edecek saygıdeğer dinleyiciler. Dühavanda Zep programı dinleyicileri programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bir hatırlatmayla devam edelim. Bildiğiniz üzere 2009 yılına ait geçici vergi beyanları 14 Şubat'ta son 2009 yılına ait son dönem geçici vergi beyanları 14 Şubat 2010'da verildi. Ve böylece 2009 yılıyla ilgili olarak... İşlemlerin yıllık gelir vergisi hariç olmak üzere büyük bir kısmı tamamlandı. Burada iki konuyu hatırlatmak istiyorum. Ticari işletmelere ait geçici vergiler veriliyor. Bunlarla ilgili olarak da en son geçici verginin verildiği Şubat ayından sonraki ay, ay içerisinde, Mart ayı içerisinde programın girişinde de bahsetmiştik. Gelir vergisi beğenmemesi veriliyor. Peki Gelir vergisi beyannamesinde ticari işletmemizin dışında örnek menkul sermaye, kira, menkul sermaye iradı gelirlerimiz, örnek kira gelirlerimiz var ise bunları beyan edecek miyiz? Bu soru akla geliyor. Bu kısımda çok soru sorulduğu için menkul sermaye iradı ile ilgili olarak menkul sermaye iradı gelirlerinin beyanı ile ilgili bir hatırlatma yaparak programa devam edeceğiz. Bu bu menkul sermaye iratları faiz geliri elde eden, repo gelirlerinden, döviz tevdiat faiz geliri elde eden, yatırım fonu geliri elde eden ve benzeri diyelim. Birçok kısmı, birçok kapsamı geniş olup birçok kişi ilgilendirdiği için burada kısaca değinmekte fayda var diye düşünüyoruz. Kısa bir tekrarla şöyle toparlayabiliriz. Yıllık İşletmemize ait gelir beyanlarının 2009 gelirlerimize ait, ticari faaliyetimizin gelirlerine ait beyanlarımızı 2010 Şubat'ta geçici, son geçici vergi ile verdik. Bunlarla ilgili yıllık gelir vergisi beyannamemizi Mart ayı içerisinde vereceğiz. Bunun dışında bizim ticari faaliyetimizin dışında kira gelirlerimiz olabilir, konut kira gelirlerimiz olabilir, iş yeri kira gelirlerimiz olabilir. Ayrıca menkul sermaye iradı gelirleri dediğimiz gelirlerimiz olabilir ki bu çok önemli. Bununla ilgili de çok soru geldi bize. Onun için bunu hatırlatmak istiyoruz. Tüm menkul sermaye iratlarının beyanı zorunlu mudur? Soruya buradan başlayalım. 1. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek menkul sermaye iratları Var mıdır? Evet vardır. Tutarı ne olursa olsun 1 milyon TL, 10 milyon TL, 100 milyon TL yani tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek menkul sermaye adı gelirleri vardır. Bunlar mevduat faizleri ne olursa olsun tutarı beyan edilmeyecek. Döviz tevdiat faiz gelirleri tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi edilmeyecek. Repo getirileri tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek yatırım fonu gelir getirileri tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek 1 Ocak 2006'dan itibaren çıkartılan devlet tavili ve hazine bonusu faiz gelirleri yine beyan edilmeyecek katılım bankası kar payları beyan edilmeyecek yine bir takım değerler var o değerlerin üzerinde olan menkul sermaye adı gelirlerimiz beyan edilecek Burada 2009 yılını konuşuyoruz. 2009 yılı için 1070 TL üzeri tekrar ediyorum. 2009 yılı için 1070 TL üzeri menkul sermaye aşağıdakiler beyan edilecek. Nedir bunlar? Alacak faizleri. Alacak faizlerinden elde ettiğimiz gelir 1070 TL'nin ise bunu beğenleyeceğiz. edeceğiz. Offshore faizleri yine keza aynı şekilde beyan edilecek gelirler arasında bahsettiğim gibi 1070 TL'yi aşan kısım. Yurt dışında bulunan mevduatımızın faiz geliri 1070 TL'nin üzerindeyse bunu beyan etmek durumundayız. Yurt dışı yatırım fonu geri getirileri yine aynı şekilde 1070 TL'nin üzerindeyse beyan etmek zorundayız. Senet iskonto bedelleri 1070 TL'nin ise Beyan etmek zorundayız Yine burada bir Konuya daha dikkat edelim 22.000 TL Kritik eşik dediğimiz yani Yenen değerleme kat sayısıyla bulunuyor bu rakamlar Bir sonraki 2010 yılında Aynı şekilde 22.000 TL eşik değeri Yani sınır değeri dediğimiz Değeri geçtiği halde beyan edilecekleri de Var mıdır? Vardır 2009 yılı için 22.000 TL'yi geçen 31.12.2006 tarihine kadar çıkartılan devlet tavili ve hazine bonosu faizinden elde edilen gelirler, beyan edilecek. Ayrıca kar payları da beyan edilecek. Menküsyan maaşıyatları ile ilgili beyan edildiği halde indirim konusu uygulanacak menküsyan maaşıyat gelirleri vardır. Konu çok detaylı. Biz burada yalnızca şu kısmına bir cümleyle değinelim. Dövize, altına veya başka bir değeri endeksli menkul kıymetlerle döviz cinsinden iraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirler için indirim oranı uygulanmaz. İndirim oranı buna enflasyondan arınma oranı da deniyordu. Bu indirim oranı bir bahsettiğimiz gibi dövize, altına, döviz cinsinden ihraç edilen bir menkul kıymete endeksliyse ise bunlarla ilgili indirim oranı uygulanmaz. Menkul sermaye iratlarının beyanıyla ilgili bir iki cümleyle konu şöyle tekrar edebiliriz. Elde edilen gelir ne olursa ne kadar olursa olsun 1 milyon TL, 10 milyon TL, 100 milyon TL sınırsız beyan edilmeyecek menkul sermaye iradı gelirleri vardır. Bunlardan bahsettik. 2 1000.000 TL'yi geçen Geçtiği halde beyan edilecek gelirler vardır. 22.000 TL'yi geçince beyan edilecek menkul kıymet gelirleri vardır. Sonundan başlayarak 22.000 TL'yi geçen kar payları ve 31.12.2006 yılına kadar çıkartılan devlet tabili ve hazine bonusundan elde faiz gelirleri beyan edilecek. 1070 TL'nin üzerinde olan alacak faizleri, offshore faizleri, yurt dışı mevduat faizleri, yurt dışı yatırım fonu getirileri, senet üskonto bedelleri de beyan edilecek gelirler arasında. Hiç beyan edilmeyecek gelirleri tekrar etmek istiyorum. Çünkü yaygın olarak yurt içerisinde bulunan her türlü mevduat hesapları diyebiliriz ama tek tek saymak istiyorum. Tutarı ne olursa olsun mevduat faizlerinden elde ettiğimiz gelirler beyan edilmeyecek. Tutarı ne olursa olsun döviz tevdiatından elde ettiğimiz faiz gelirleri beyan edilmeyecek. Tutarı ne olursa olsun repo getirilerinden elde ettiğimiz gelirler beyan edilmeyecek. Tutarı ne olursa olsun yatırım fonu getirileri beyan edilmeyecek. Katılım bankası kar payları beyan edilmeyecek. 1-1-2006'dan itibaren çıkartılan devlet tahvili ve hazine bonusu faiz gelirleri Beyan edilmeyecek Tutarı ne olursa olsun Saygıdeğer dostlar Sevgili dinleyiciler Geçen programda bahsetmiştik Bununla ilgili çok da soru geldi Özellikle Zayı olan mallarla ilgili olarak 5 Aralık 2009'da 27.420 sayılı resmi gazetede yayınlanan Katma vergisi Genel Tebliğ ile Süresi geçen kullanılmayacak hale gelen mallara ilişkin yüklenilen KDV hakkında ne yapılacağı konusunda baslık geçen tebliğ ile kısaca şu şekilde bir düzenleme getirdi. Zayı olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu olan KDV imha tarihini kapsayan dönemde ilave edilecek KDV satırına dahil edilecek Ve bu şekilde katma devreksiz bir anlaması verilecek. Konuyu basit bir örnekle şöyle bahsedebiliriz. Biz bir ilaç aldık. İlaç kabaca şu şekilde anlatayım. 10 lira satış fiyatı var ilacın. Fakat bu ilacı biz 9 liraya aldık. 1 lira KDV ödedik rakamları yuvarlayarak konuşuyorum. İlaçtaki %8 KDV oranını dikkate almadan bu 1 liralık KDV'yi ilacı aldığımız zaman indirilecek KDV'ye olarak beyan edip katman değer vergisi kayıtlarımızda indirilecek KDV'yi alıyoruz ve katma değer vergisi beyan namemizde indirilebilir KDV satırına yazarak katma değer vergisi beyanlamesinden bunu indirim yoluyla gidermiş oluyoruz. Bu ilacı bu ilacı miadı dolduğu zaman süresi dolduğu zaman öncelikle miadı geçmiş ilaçlarla ilgili olarak neler yapmak gerekir vergi matrağından indirim konusu yapabilmek için bu konuya değinelim yıl sonu olduğu için miadı geçmiş ilaçlarla ilgili olarak bu ilaçlar Öncelikle tespit edilir. Tespit edilmek ne demektir? Siz A, B, C, D, E ilaçlarının raf ömrü tamamlanmıştır. Son kullanma tarihi örnek 31 Ocak 2010 ilaçları listelediniz. 31 Ocak 2010 Bu listelediğiniz ilaçları öncelikle tespit ediyorsunuz. Yani rafta duran şu ilaçlarınızı tespit ettiniz. Bunu listelediniz. Sağlık Bakanlığı'nın illerde yetki verdiği, yetkilendirdiği yetkililer nezdinde bu ilaçları kabaca şöyle anlatayım. Aşağıda bulunan A, B, Dökümü bulunan A, B, C, D, E ilaçları. Miyadı geçmiştir. Bu bahsi geçen miyadı geçmiş ilaçları ima etmek istiyorum. Bunlarla ilgili gereğinin yapılmasını, Sağlık Bakanlığı yetkilileri illerde bulunan bir çeşit görülmüştür. Kaydıyla, onayıyla, parafıyla, ne derseniz diye ismine bu şekilde evet aşağıdaki ilaçların miyadı dolmuştur. Anlamına gelecek şekil şarttan bir tanesidir. Bu yapıldıktan sonra illerde vergi dairesi başkanlıklarının vergi dairesi vergi dairelerinin takdir komisyonları vardır. Takdir komisyonuna müracaat ederek örnek X vergi dairesi. 7 nolu takdir komisyonu başkanlığına ya da X nolu takdir komisyonu başkanlığına aşağıdaki ilaçların işte, miyatları dolduğundan, süreleri geçtiğinden bu ilaçları miyadı geçmiş ilaçlar olarak ima etmek istiyorum. Katma, e, vergi matrahından indirim konusu yapmak istiyorum. Dolayısıyla bedellerinin takdir edilmesi şeklindeki talebimizle takdir komisyonu evet uygundur bası geçen ilaçlar 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira toplanmış 70 liradır onayını verdikten sonra bu ilaçların tutarı vergi matrağından indirim konusu yapılarak gidere kaydedilir vergi matrağından indirim konusu yapılarak kazancımızdan indirim yoluyla Yani gelir unsurumuzdan, kazancımızdan indirim yoluyla bunu ne yapmış oluruz? Kayıtlarımıza gider olarak yazmış oluruz. Bu kısım gelir vergisi üzerinden, gelir vergisi kanununa göre yaptığımız vergi matrahından indirim. Katma değer vergisi matrağında ise, yani demek ki bir indirim dediğimiz zaman katma değer vergisi matrağından indirim. iki ticari kazancı oluşturan vergi matrağından indirim olarak iki boyutlu düşünmemiz gerekir. Demek ki vergi matrağından indirim konusu yapılabilmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği illerdeki il sağlık müdürlüklerindeki yetkilendirilmiş kişilere müracaat ediyoruz. Daha sonra vergi dairemiz bünyesinde takdir komisyonuna müracaat ederek takdir değerini elde ettikten sonra Takdir Komisyonu kararıyla bu tutarı kayıtlarımıza gider yazarak vergi matrandan indirim yoluyla gideriyoruz. <gülüyor> bu ticari kazançtan yapılan indirim. İki, <gülüyor> bunu katma değer vergisinden bahsettiğim 113 nolu katma değer vergisi genel tebliği ile ne şekilde indireceğimizi aldığımız zaman indirim konusu yapmış olmuştuk. Örnek vermiştik 9 lira. Bir almış olduğumuz ilaç 1 lirada KDV'si olsun 10 liraya satış fiyatını konu etmiyoruz. Buna 1 lira KDV verdik. Bu kdv indirim konusu yaptık. Eğer bu ilacın miyadı geç, dolmuş olur ise bahsedilen mekanizmalar içerisinde alımımızı oluşturan toplam tutar zaten vergi matrağından indirim konusu yapılıyordu. Vergi matrağından toplam tutar indirim konusu yapılarak gidere kayıt altına alındığı ya da vergi matrahından düşüldüğü için bunu anlatmıştık. Katma değer vergisi beyannamesi farklı olarak şu şekilde işlem yapıyoruz. 1 nolu KDV 113 nolu tebliğe göre konuşuyorum. Daha sonra düzenlenirse gereken gelişmeleri karşısındaki düzenlemeyi aktar aktarırız. 1 nolu KDV beyannamesiyle indirim konusu yapmış olduğumuz 1 TL'lik KDV tutarını 1 nolu KDV beyannamemizde ilave edilecek satıra yazarak katma değer vergisindeki Bu işlemi düzeltmiş oluyoruz. Radyo Havan'da birize programının daha sonuna geldik. Saygıdeğer dostlar, sevgili dinleyiciler. Her zaman söylediğimiz gibi Mart ayının iyi geçmesini, ülkemizde sağlık, barış, mutluluk dolu, aydınlık dolu günler olmasını diliyor. Hepinizi dostça selamlıyor. Sağlıkla kalın, dostça kalın. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Zdjęcia Yeah. Uh -huh. <laughs> See? Dzień jedyna Bizi kına...